Yüzleri iman ile münevver, gönülleri Allah aşkıyla ve Habibullah aşkıyla atan ve çarpan, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Bir yevm-i azim, büyük bir gün içinde bulmaktayız. Bu da aşırı Muharrem'dir, Muharrem'in onudur. Hakikaten mühim bir gün, arşın, kürsün yaradıldığı, Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Nuh Aleyhisselam'ın tufanının durduğu ve Nuh Peygamber'e tabi olanların karaya çıkıp necata girdiği, Hz. İbrahim'e nar-nemrud'un nur olduğu, Hz. Musa Aleyhisselam kavmini alıp Mısır'dan çıkarak Firavundan kurtulduğu ve Firavun'un garg olduğu bir gün. Daha nice böyle hayırlı ve müjdeli bir gün olmasına rağmen çok ehem mühim, yerlerin ve göklerin yaratılmasının sevibi olan iki cihan seyyidi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yani vahmetelle alemin efendimizin ve onun parçası olan Cenab-ı ciğer faresi olan Hazreti de şehadet günü bugün. Zalimler tarafından Sahra-i Kerbela'da su bırakılarak Ehl-i Beyti on gün bir katı su vermeyerek bütün evladı Muhammed'in katredildiği Yani Yalnız değil. Yani Muharrem'in birinden 10. günü. 10. günü de Hazret Hüseyin'in şehadeti bulundu. Tam Cuma baktı. Bu baktı. Kalem böyle çizilmiş. Takdiri böyle edildiğinden takdire İmam Hüseyin rıza göstermiş. Ve Ali Muhammed bir yudum suya hasat olarak el ateş, ufak yavrular, kadınlar, kızlar Bak kumbaktaki çocuklar, el-ateş yani su, su diye diye bu şekilde düşman tığirine hedef olmuşlar. düşman okuna ve şehir olmuşlardır. İnna ve inna ilacu. <gülüyor> Şimdi böyle yani deryadan bir katıra, şemsten bir zelal olarak bir hadis-i şerif okuyacağım. Çok hadis var. Hazreti Hasan'ın hakkında, i̇mam Hasan ve İmam-ı hakkında. Ben bir tanesini okuyacağım. El-arifi yekvi bin-işara. Ariflere işaret kâfi geliyor. Cennetin gençleri i̇mam Hasan ve i̇mam Hüseyin'dir. Şuban-ı Cennet. ül Cenne. Rütbeyi almışlar. Ve karin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Ehabbü ehl-i beyti ileyye el-haseni vel-hüseyin Ehl-i beytimden bana en sevgili olan Hasan ve Hüseyin'imdir diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri efendimiz Ekser'e bunları omuzlarında alırlardı. Hatta bir rızat görmüş de demiş ki nimel rakip ne kadar güzel yüklenici demiş de Efendimiz ona cevaben nimel çok buyurmuşlar. Binenler ne kadar güzel demiş. Resulullah'ın olduğu dolaşan bu yavrular ümmetçi Muhammed tarafından yer şüçlükleri dek öldürüldüler. Hatta i̇mam Hüseyin'in Hüseyin Peygamber boyundan öptüğü için şurası müptesi oradan bıçak kesmedi el sesinden şehit ettiler. i̇mam Hasan-ı Baklar'ın onu da zehirle şehit ettiler. Allah'ın kitabını söyledi. İmam-ı Caffir Sadık diyor ki Hüseyin'in ceddimin yaralarını saydılar diyor. Şahadetinden sonra. Eyvah! Ümmeti Muhammed'in haline bakın. Peygamber'in sevgili yavrularını, 60-3 ok kirpiye dönmüş. 60-60 saplanmış Hazreti İbrahim'in. 34 kılıç darbesi para başlarının başlarını kestiler, avuçlama götürdüler. Cesetleri çıplak kaldı. Sahra-ı Kervela'da gün. Semavat karardı. Kan yağdı gökten. Korktular ki kıyamet kopacak diye. Kafirlerin, zalimlerin başına koptu kıyamet. Bu daha evvelden haber verilmiş demek ki. Olacak iş. Resul-i Ekrem söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbereni Cibrilu. Cebrail bana haber verdi. Ennel Huseyne yüktelü bişadil firad. Hüseyin'im, Fırat Nehri'nin yanı kenarında hemen şehit edilecektir. Bunu haber verdim Eyvallah. resul Ekrem, her şeyi evvelinden kendisine bildirildiği için haber vermişti. Şimdi gelelim. İzâ huşren nâsi fî kıyamet kopar. Bu nizam-ı alem bozulur. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Herkes ettiğini biçer. Yıldızlar dökülür, denizler kaynar, kabirler eşilir. Ölenler dirilir. Herkes bu alimin yaptığının, mükafatının cezasını bulmak üzere huzurullah'a götürülür. Olacak mı? Evet böyle olacak. Nasıl dirileceğiz? Görmüyor musun? İlkbaharda ölü toprak nasıl diriliyor? Her sene. Seni yoktan var eden, seni öldükten sonra tekrar kadirdir o. Sen yoktun, hiç modelin de yok, seni halketti. Hiç kim kimin aynı oldu dünyada? insan insanlar, hiç kimse kimsenin aynı değil. Böyle ya da Allah İstediğini yapar. Herkesin ağzı, dili, gözü de başkadır. Sesi de başkadır. parmağın ucu da başkadır. Ya da doktor muhf Allah'a ona şaşılır. Hayredir. Halk toplanır mahşere. Bir münadi arşın arkasından nida eder. Ya ahle mevkif. Ey mahşer ehli. Guddû efsârakum hatta teciyze bitti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes yüzünü yere gözlerini kapasın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatih Sudan Sultan geçecek. Cenab-ı Fatih Mahdur Cihar abi kanlı gömleği, elinde Hazreti Hasan'ın zehirtası olduğu halde, saratık ve mahşere varır, başının önüne. ne? Ya Rabbi, bu oğlumun kanlı gömleği, bu da Hasan'ın zehirtası. Oğlum akyantık yapan, düşmanlık yapanlarla, onun arasındaki bulunan, Hükmü kaza etler Allah-u Teala'ya. Allah hükmünü kaza eder. <gülüyor> Sonra der ki benim evlatlarıma ve ehli beytimin musibetine ağlayanlara beni şekil kıl. Allah müsaade ederek şefaatçi olur. Onun için biraz mahzun oldunuz ve üzülünü duyunuz bugün bu şefaati Fatih Bey'in olmak için. Allah cümlemizi ve cümleti Muhammed'i ehli beyti Mustafa'nın hürmetine narından azat dahil cennet civarı Mustafa'sını iskan edilsin. <gülüyor>